بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور نفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له فاشهد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين أمن اتقوا الله قطواته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون أما بعد bu haftaki konumuz Allah Azze ve Celle'nin mekrinden yani tuzağından yana emin olarak hareket etmemek. Yani onun azabının, tuzağının gelmeyeceğini düşünmemek. Bu şekilde emin ve rahat hareket etmemek ve rahmetinden de ümit kesmemek konusu işleyeceğiz inşallah. Bu hususta birinci delil, birinci Delil, ayet kerime Efe <gülüyor> eminu mekrallah, Efe eminu mekrellah Fela ye'minu mekrellah İllel Qavmul kafirun İllel qavmul hasirun Allah'ın Mekrinden yani tuzağından Gazabından emin mi oldular? Allah'ın gazabından Tuzağından ancak kafir kavimler emin hareket ederler. Yani gelmeyecekmiş gibi hareket ederler demek. Hiç akıllarına getirmezler Allah Azze ve Celle'nin ansızın yakalamasını. Şimdi bu ayet kerime Araf suresinde İlk önce konuya şöyle başlanıyor. Fe'em min el ey Şehir ahalisi geceleyin uyurken geceleyin uyurken azabımızın kendilerine gelmesinden emin mi oldular diyor. Yani bir şehir ahalesi, bir köy ahalesi bir kariye, bir topluluk, geceleyin uyuyorlar rahat bir şekilde, bize bir şey olmaz, deprem gelmez, haşa, sel gelmez, ondan sonra yangın çıkmaz, başımıza bomba düşmez. Yani bugünkü anlayacağımız tabirde söylemek istiyorum. Ve benzeri Allah'ın böyle tuzağından, yakalamasından, ansızın gelmesinden emin mi oldular? ''Ev emine ehlin gurayyetihim be'suna duhavvehum yel'abun'' Yahut da bu köy ahalisi yahut bu topluluk gündüzleyin oyun ve eğlenceye dalmışken Allah'ın mekri'nin, tuzağının kendilerinin ansızın gelmesinden emin mi oldular? Allah'ın mekrinden, tuzağından, azabından emin mi oldular? Gündüz değil, oyun oyunla eğlenceye dalmışken Efe eminu mekrallah devam ediyor ayet kerime Allah'ın tuzağından emin mi oldular Fe la yemenu fe yemenu mekrallah illa al Allah'ın tuzağından yana ancak hüsrana uğramış, ziyana uğramış kavimler emin hareket ederler. Birinci ayet kerimede onlar uyurlarken ansızın gelmesinden emin mi oldular diyor ya. Şimdi uyku rahat bir uyku kişinin e, emin olduğunu, korku olmadığını, rahat içerisinde bir endişesinin olmadığını gösterir Rahatlıkla yatıp istirahat ettiğini gösteriyor. Yani bir insanın bir kaygısı, derdi olsa birinden korksa başına bir iş geleceğinden korksa Büyük bir ordunun geleceğinden, bir musibetin geleceğinden korksa sabaha kadar uyuyabilir, mümkün değil. Hak ede, gündüzleyin, oyun ve eğlenceye dalmış bir grup, bir ahaliden bahsedelim. Onlar günlerini, zamanlarını, vakitlerini eğlenceyle geçiriyorlar. Eğer bunların bir derdi olsa, geçim derdi, rızık temin etme, çoluğuna çocuğuna yardım etme, onları geçindirme, yahut hastalarına e, şifa arama, ve benzeri yani, bir kaygısı olsa, eğlenceye dalmış olabilir mi? Mümkün değil. İşte böyle e, kaygısız, Allah'ın tuzağını, gazabını beklemeyen, ummayan eğlence içerisinde yüzen bir topluluk Allah'ın bu gazabından, tuzağından, yakalamasından emin mi hareket ettiler? Emin olunmaması gerekiyor. Yani e, Allah Azze ve Celle'nin kendilerini yakalamasını uzak görmemeleri gerekiyor. Bunlar öncelikle bizim için. Allah azze ve celle ansızın bir bela verebilir. Ansızın bir musibetle yakalayabilir. Onun için e, bu durumda Allahu Teala'dan korkmak gerekiyor. Allah'ın belasından, musibetinden endişe etmek gerekiyor. Hani mümin iki şey. Burada işte bugün bu derste onu bahsedeceğiz. Yani Allahu Teala'dan korkmak ama aynı zamanda da ümit kesmemek. Ümit var olmak. Bir insana nimet verilir. Para verilir, mal verilir. Araba verilir. Oğullar, kızlar, daireler. Her türlü dünya nimeti verilir. Bu insan eğer Allah'ın masiyetlerini işliyor ise, günahlarını... Günahlarını e, işliyor ise Allah'a isteyen içerisindeyse zannetmesin ki o insan kazançlıdır. Hayır, o insan husurandan. Bu konuda çok önemli bir hadis var. Beni çok etkiliyor. Ahmet bin Hamzalı rivayet edilir bu hadis. Ali Hısratü diyor ki: İzara, ey Allah, yu'atil yu'atil abzeminin dünya. Allah Azze ve Celleyi bir kula dünyadan ana ana maasihi ma yani sevdiği şeyleri dünyadan istediği arzuladığı dünyalık şeyleri masiyetlerine günahlarına rağmen verdiğini görürsen Allahu Teala yani o kula günahlar içerisinde olduğu halde İsyanlar içerisinde olduğu halde dünyalık istediği şeyleri gördüğün zaman bu diyor, bu feinnemahu istidrajun. Bu ancak bir istidrajdır. Yani okunun yavaş yavaş yavaş helaka sürüklenmesidir diyor. Ve ondan sonra da Enam suresindeki ayet-i kerimeyi tilavet ediyor, okuyor Ali Diyor ki o ayet-i kerimede "Felamma nesuma bikureme bihi fatahna alehim ebabe kulli şey" Onlar zikret edilen şeyi yani kitabı kendilerine verilen övüdü. kitabı unuttukları zaman "Fetahna aleyhim ababe kulli şey" her şeyin kapılarını açtık. Yani bol bol onlara nimetler ihsan etti. Her taraftan bol bol nimetler geldi. "Felema ene fetahna alehim ababe kulli şey hatta idha nihayet onlar o topluluk Allah, Allah'tan kendilerine gelen şeyle verilen şeylerle sevindiler. Övündüler. Yani bu nimetler üzere. فَرِهُمْ بِمَا اُوْتُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَطَانُ وَهُمْ مَبْلِسُونَ Ve onları biz ansızın yakaladık diyor. Ansızın onları ele geçirdik. Yani onları başına bir bela geldi. Bir musibet geldi. فَاِذَاهُمْ مَبْلِسُونَ Onlar birden böyle Ümitsiz oluverirler diyor. Subhanallah. İşte e, Allah'ın tuzağından, mekrinden, gazabından emin olmanın ve masiyetler üzere, günahlar üzere, Allah'a isyan üzere yaşamanın, ama bolluk ve rah rah refah içerisinde yaşamanın, eğlence içerisinde yaşamanın e, şeysi bu, karşılığı bu. O insan için bir istidraç yani helaka sürüklendir. Ama şeytan öyle bir sustuyor ki, zannediyor ki o insanlar, masiyet işleyen o insanlar bizler doğru yol üzeriyiz. Hak yol üzeriyiz. O yüzden bize bu nimetler veriliyor. Onun için kafirlerin elindeki şeylere kanmamak gerekiyor. Onların zengin olmalarına, güçlü olmalarına kanmamak gerekiyor. allah Teala onlara mühlet veriyor. Zamdu'lham diyor etkermede. Onlara mühlet veriyorum diyor. Niyzedir <gülüyor> isme günahlarının artması için. Subhanallah. Belki de ansızın onları ele geçirecek yakalayacak Bir musibet verecek başlarına. Allah Azze ve Celle için mekir yani tuzak kurma sıfatı. Hepiniz bilirsiniz. Vallahu hayrrun makirin ifadesi Allah tuzak kurucuların en hayırlisidir ifadesi yani Allah azze ve Celle insanlara e, ceza vermeden onları ansızın yakalamada en hayırlısı yani ondan daha hayırlı daha iyi bilen yoktu birileri tuzak kurabilirler Müslümanlara ceza verebilirler Suriye'de olduğu gibi, başka yerlerde olduğu gibi. Ama Allah Azze ve Celle'nin de bir suzağı var. Allah-u Teala'nın e, biliyorsunuz 99 güzel ismi var. E, hadiste geldiği üzere ve bunun üzerinde başka isimler de var. Kendisine sakladığı isimler var, bu 99'un üstünde de isimler var. Alimler arasında ihtilaf olan isimler var. Mesela Baki ismi bazen o 99'un içerisinde sayılır, bazen sayılmaz. Bu hadislerde geldiği üzere eee asıl 99'un içerisine girmiyor. Veya Nur ismi gibi. E, Allahu Teala tuzak kurucudur. Ancak Allahu Teala'nın makir diye yani tuzak kuran diye bir ismi yok. Dolayısıyla e, Allahu Teala'ya el makir denilmez. Kitap ve sünnetten gelen deliller çerçevesinde böyle bir şey bilmiyor. Makir diye ismiyor. Bununla beraber Allahu Teala'ya makir denilmesi yani en hayırlı tuzak kurucu denmesi ayetten kaynaklanıyor. İsim olarak değil, yaptığı iş olarak ve buradaki buradaki manası da Müellif'in dediği gibi Allahu Teala'yı sena etme yani övme medih yönüyle en hayırlı tuzak kurucu. Allah Teala e, bu konuda övülmüş, medhedilmiş oluyor. Yani e, hasmına karşı, düşmana karşı, kendisine savaş aşan kimseye karşı Allahu Teala galip, yakalayıcı manasında. <gülüyor> ha ke kelimesi de ayet-i kerimelerde gelmiştir mesela ve yuridu hiyanete. Fakat hanu Allah'a min qabl fe sana hiyanet etmek istiyorlar. Muhakkak ki Allah'a önceden hiyanette bulundular. فَاَمْكَنَ مِنْهُمْ Allah Azze ve Celle sana da onlara karşı bir imkan tanediliyor. Bu müşriklerden bahsediliyor. Hiyanet kelimesi de Allahu Teala'ya karşı kullanılmaz. Çünkü ayette Allah da onlara hiyanet etti denilmemiştir. Evet. Hida kelimesi var yani aldatma bu kelime de yine aynen mahcir kelimesinde olduğu gibi medih yani övme sadedinde kullanılmıştı. Mesela innel munafikin yuhatiunallaha ve huve khatiuhum. Munafiqler Allah'a Allah'ı aldatırlar. Aldatmaya kalkışırlar. Ve huve khatiuhum. Oysa ki Allah onları aldatır. Buradaki aldatma bizim bildiğimiz manada değil. Veya tuzak, az önce dedik me mekir. Bizim bildiğimiz manada değil. Bir mahlukata verilen e, sıfat gibi değildir kesinlikle. Ama buradaki aldatma, buradaki tuzak, bunların hepsinin manası övme. Allah Azze ve Celle bunların en alasını bilen ve e, kullara benzemeyen bir şekilde... Onların sıfatlarına benzemez bir şekilde e, bu işleri yapan demektir. Lәse kemis şey muhuwa O hiçbir şeye benzemez. En iyi işiten ve görendir diyor. İkinci delil kardeşler. men <gülüyor> yag nato min rahmetillah iba men rabbihi illa dalun burada da tam tersi işte az önce söylediğimizin tam zıttı Rabbisinin rahmetinden ancak sapıtmış kimseler dalalete düşmüş kimseler ümit keserler. demin ne dedik mekirden tuzaktan emin olmamak Allah'ın başımıza getireceği bir musibetten emin böyle böbürlenerek kibirlenerek hareket etmemek, <gülüyor> bize bizim, bize bir şey olmaz şeklinde günahlar üzere devam etmemek, burada da rahmetinden işlenilen günahlar, yapılan hatalara karşı rahmetinden ümit kesmemek. Kim ümit keserse onlar dalun yani e, sapıtmış kavimlerden oluyor. ümit kesme ifade eden kanun kelimesi burada şiddetli bir şekilde böyle ümitsizliğe düşmek, insanın e, ileriye yönelik beklentileri, emelleri hususunda böyle e, elde edeceği e, bir şeyi yani istediği bir şeyi elde etme hususunda yahut da hoşlanmadığı bir şeyi defetme, e, onu e, yani kendisinden uzaklaştırma hususunda ümitsizliğe düşmesi. Bunu uzak görmesi. Yani. Böyle bir şey olmaz. Yani tamam ben başıma istemediğim şeyler gelecek. Veyahut da istediğim şeyleri elde edemeyeceğim. Kazanamayacağım. Yapamayacağım. Edemeyeceğim diye ümitsizliğe düşmesi. Bu çok tehlikeli bir şey. Bunun örneğini vallahi gördük. Ee, isim vermeyeceğim. Bazı kardeşlerimiz çok yakinen biliyorlar. Ümitsizliğe düşen bir insan Perişan oluyor Aklı Aklını kaybetmek üzere oluyor Ve kendisini Hata edenlerden Günah işleyenlerden ve Cehennemliklerden Ateş ehlinden Allah'ın kendisine Haşa ve kella rahmet etmeyeceğinden Yana Düşünceleri oluyor yani bunlar işte ayette verildiği gibi sapıtmış, dalalete düşmüş kimselerin özellikleridir. Allah korusun. Allahu Teala böyle insanlara, başta mümin kardeşlerimize yardım etsin. Bu sıkıntından kurtarsın. Yani bir Müslümanın psikolojik bir sıkıntıya düşüp ümitsizliğe kapı kapılması çok vahim bir şey. Ya Müslümanın Allah'ı var ya. Dini var. Allah Azze ve Celle... Hepimizi görüyor, gözetiyor, yediriyor, içiriyor. Ve bağışlıyor, affediyor. Yani bütün günahlara rağmen bağışlıyor. Müslüman için ümitsizlik olamaz yani. Müslüman için tamamen kaybetme diye bir şey yok. Ölene kadar, can çıkana kadar Müslüman'a fırsat verilmişti. Ona imkan tanınmıştı. Büyük bir nimet. Allah azze ve celle ayet-i kerimede "Bun ya ibadiellezine esraful" Ala enfusihim, la تَغْنَةُمِ الرَّحْمَةِ اللّٰهِ Ey nefislerine karşı hadde aşan kullarım! Sakın Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah günahların tamamını bağışlar. اِنَّهُ يَخْفِرِ اَذْوَنُوْا وَجَمِعَا O günahların tamamını bağışlar. Subhanallah! Bir insan nasıl olur da Müslüman bir insan Allah'tan ümidi keser? Elde etmesini istediği bir hususta... İşi, parası, makamı, mevkisi, imtihanı ve başka şeyler hususunda nasıl olur da ümit kesebilir Allah'tan? Hayır kesmemeli. Eğer ümitsizliğe düşerse, dini, bilsin ki dini elden gidiyor demektir. Allah korusun. Subhanallah. Buna şahit oluyoruz ya. Kardeşler görüyorum ben bunu yani. Çok vahim bir şey. İnsanı helaka sürükle. Herkese dışarıda oyun eyleğin, eğlenceye dalmış dinden bir haber hiçbir şekilde haberi olmayan yani hırtüllü masiyet günahı işleyip de bol bol nimetlerden istifade eden kimseye gelince bunlar da Allah'ın tuzağından yakalamasından emin harika Bu da helaka sürüklenmektir. allah Teala bizi bunlardan afiyetle kılsın. Şimdi bu ifade Allah'ın rahmetinden ancak sapıtan kimseler ümit keserler ifadesi İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasında geliyor Hicr suresinde. Diyor ki Allah Azze ve Celle oradan bahsederken melekler geliyorlar İbrahim Aleyhisselam'ı bir çocukla müjdeliyorlar. Yaşlanmış. Karısı da herkese yaşlı ondan sonra çocuk olma ihtimali yok denecek kadar az. Ama Allah Azze ve Celle onları bir çocukla müjdeliyor. Subhanallah. Ebeşşertumuni ala emmetzeniyel kiberu febimetübeşirun Siz beni diyor İbrahim Aleyhisselam bana yaşlılık dokunmuşken kocaman yaşlı bir adamken diyor yani hiçbir iş yapamazken siz beni bir şeyle mi müjdeliyorsunuz? Neyle müjdeliyorsunuz? müjdelediğiniz şey nedir? Qalu beşşernake bil haq Fena takım min al melekler diyorlar ki biz seni hakla gerçek olan şeyle olacak bir hadiseyle yani müjdeliyoruz. Fena takım min al qanetin ümitsizlerden olmay. قال وَمَنْ يَقْنَتْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا دَالُونَ diyor ki her kim Rabbisinin rahmetinden ümit keserse onlar onlar dalate, dalalete yani sapıklığa uğramış kavimlerdir diyor. Sapıtmış kavimlerdir. Subhanallah. Allah'ın rahmetinden ümit kesmek hiçbir şekilde caiz değil. Bu özellikle iki yönden. Birincisi Allahu Teala'nın kudreti, gücü hususunda kişinin kötü zan beslemesidir. Yani aslında fark edemiyor ama Allah'dan ümit kesmiş, yapamaz, edemez gibi bir zanla kapılmış oluyor yani. Şimdi işin bak öbür tarafına bak. Vahim tarafına. Allah'ın Allah azze ve celle'nin her şeye gücünün yettiğini innallah Allah kulli şeyin kadir her şeye gücü yeten olduğunu bilen bir insan Allah'ın kudretinden, gücünden nasıl ümit kesebilir? Kesmemeli. Birincisi kudreti hususunda kötü zanla bulunmak, ikincisi de rahmeti hususunda kötü zanla bulunmak. Allahu Teala Kulun zannının yanındadır diyor hadiste, Tirmizi'de gelen. Yani sen Allah Azze ve Celle hakkında nasıl zan besliyorsan, o şekildedir. Özellikle ölürken bir insanın Allahu Teala'ya güzel zanda bulunması gerekiyor. Ölmeden önce, ölüm anında, her anda tabii ki yani, özellikle o son zamanlarda. Yani Allahu Teala'nın kendisini bağışlayacağını, affedeceğini, merhamet edeceğini. Bir insan ümit etmeli, beklemelidir bunu Allah'tan. Evet. İkincisi dediğim gibi, rahmeti hususunda Allahu u Teala'ya kötü zam Bir insan Allah'ın rahim sıfatını bilsin, e, bilse, iyi bilse yani, çok affeden, çok bağışlayan bir kimse olduğunu bilse, nasıl olur da Allah'ın rahmetinden ümit kesebilir. Buna rağmen, bütün bunlara rağmen, ömür kestiğinde artık bir beklentisi olmadığı zaman Allah korusun sapıtmış kalımdan oluyor. Kardeşlerim insan bir sıkıntıya düştüğü zaman bunun giderilmesi hususunda başından def hususunda Ümitsizliğe kapılmamalı Yahut da elde edeceği bir şey Dünyalık Meşru elde edeceği bir şey yapamadığın zaman Bu hususta da ümitsizliğe kapılmamalı Sebeplere Allah'ın kendisine meşru kıldığı Sebeplere yapışmalı Gidecek gelecek Çalışacak Okuyacak Ondan sonra meşru ne varsa onlara yapacak Eninde sonunda allah Teala ona verecektir ya. Yani. Belki bu sabrının neticesinde salih bir amelinin karşılığı olarak verilecektir kendisine. Tıpkı Yunus Aleyhisselam'a verildiği gibi. Yunus Aleyhisselam gemiye biniyor, kısaca bahsedeyim. Onu Kur'an çekiyorlar ve Yunus Aleyhisselam'ı denize atıyorlar. Bir balık onu yutuyor. Balık yutuyor, büyük bir balık. Aslında hemen ölmesi lazım. allah Teala ona orada hayat veriyor. Ayet diyor ki فَلَوْ لَا اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ Eğer o önceden, tesbih edenlerden, Allah Azze ve Celle'yi zikredenlerden olmasaydı. Yani bu musebbihin dediği, tesbih edenlerden olduğu için Allah Azze ve Celle onun bu ameli bu salih ameliyle onu kurtarıyor. Müellif öyle söylüyor. لَا لَبِتَ تِي بَدْنِهِ اِلَى يَمِيُوا Ta ki dirilinceye kadar balığın karnında kalacak. Eğer tesbih edenlerden, Allahu u Teala'yı ananlardan olmasaydı. Allah-u Teala'ya işlediği bir hatadan dolayı balığın karnına düşüyor. Ama Allah Azze ve Celle yine onu karnına e, işlediği bir amelin salih bir amelin karşılığında oradan kurtarıyor. Daha bilmediğimiz bir takım e, hikmetlere binaen Yunus Aleyhisselam'ı oradan kurtarıyor. Yani kişiye kişiye gelecek e, ferahlık, rahatlık belki bir salih amelin karşılığı yahut da başında bulunan bu musibete e, sabretmesi hemen arkasından salih bir amelde bulunması yahut bir duada bulunmasının neticesinde, samimi bir dua ama, ihlaslı bir dua neticesinde o musibet başından girecek veya istediği şeyi elde edecek. Tıpkı aleyhissalatü vesselamın Bedir'de yaptığı dua gibi. Duasının akabinde zafer geliyor. Hakeza, diğer savaşlarda olduğu gibi. Ashab-ı kar, yani Üç mağara arkadaşının duası hatırlayın. Onlar dua ediyorlar. allah Teala onların duasını kabul ediyor. Evet. Bu hususta üçüncü delilimiz kardeşler Abdullah İbni Abbas'dan Aleyhisselatü Vesselam'a soruluyor. Büyük günahlar hakkında soruluyor. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, Bir, Allah'a şirk koşmak. iki Allah'ın rahmetinden ümit kesmek. Üç, Allah'ın tuzağından yakalamasından emin olmak. Şimdi büyük günahlar, ayet-i kerimede Nisa suresinde, اِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ Lükefrankum seyyiatikum. Eğer siz büyük günahlardan sakınırsanız küçük günahlarınızı örteriz. Ayetin devamında venuduhuluhum mudhalan kerimen. Ve sizi kerim bir yere yani cennete güzel bir yere derken cennete girdiririz diyor. Önemli olan büyük günahlardan sakınmak ama bunları tanımak gerekiyor. Bu büyük günahlar hususunda İmam Zehebi'nin kitabı var. Neymiş büyük günahlar? Belki de insanın küçük saydığı günah çok büyük bir günah. Büyük günahların nasıl olduğu, ne şekil olduğu veyahut hatta kaç tane olduğu hususunda ihtilaf var alimler arasında. Kimileri sayıları bellidir, kimileri bellisizdir diyorlar. Büyük günahın tarifini de Şeyhülislam İbn-i şu şekilde yapıyor. Rahmetullahi aleyh. Diyor ki, Dünyada veya ahirette e, istenilen bir şeyin kaçırılması yahut da e, istenilmeyen bir şeyin, hoşlanılmayan bir şeyin elde edilmesi hususunda özel bir ceza varsa, özel bir cezanın geldiği her amel, hususi bir cezanın geldi, her amel büyük günahdır. Nasıl özel bir ceza? Örnek, Hırsızlık yapmak büyük bir günahtır. Ona özel bir ceza gelmiştir. Çünkü el kesimi verdi. <gülüyor> Resim yapmak büyük günahtır. Resim yapmak büyük günahtır. Hayvan ve insan resimleri yani. Çünkü onun cezası ahirette şiddetlidir. Kulağı hatırladığım kadar yanlış hatırlamıyorsam kurşun dökülecek. Dövme yapmak ve yaptırmak aleyhissalatü vesselamın ifadesiyle lanetlenmiş bir ameldir. Büyük günah. Dişlerin arasına ayırmak, kaşları inceltmek kadınlar için özellikle büyük günahlardan. İdrarı, idrardan sakınmamak büyük günahlardandır. Kovuculuk yapmak büyük günahlardandır. Bunların çoğuna ya lanet gelmiştir ya Allah'ın gazabı gelmiştir ya ateşle tehdit edilmiştir vesaire yani böyle lanet varsa Allah'ın gazabı varsa failinden yani yapılan kimseden uzaklaştırır uzak kalmak onda, ona karşı uzak durma söz konusuysa yani öyle bir ameli yapanı terk etme söz konusuysa dünyada had cezası varsa mesela sen yani örnek içki içen bir kimseye ne yapılır? Hac cezası vurulur, kırbaç vurulur. Zina eden bir kimseye Hac cezası vurulur gibi Hac cezası varsa Yahut Şunu şunu yapanın imanı yoktur. Muhammed'e indirilen dini inkar etmiştir gibi Daha önce okuduğumuz gibi Böyle tehditler geliyorsa Bu ifadeler geliyorsa bunlar büyük günahlar. Büyük günahlar dertini işlediğim zaman o kadar e, yani böyle sıkıntıya, dehşete kapıldım ki korkunç. Yani bilmediğimiz o kadar çok şey var. Bu büyük günahlarla ilgili kitabı mutlaka okuyun. Ayrıca bizim derslerimiz, e, sohbetlerimiz var. Onları da dinleyebilirsiniz. Büyük günahlarla ilgili tanımak gerekiyor. Bakıyorsun ki sanki geriye küçük günah yok gibi bir şey. Evet. Hadiste geldiği üzere. Beş vakit namaz. Bir cuma ile diğer cuma, bir Ramazan ile diğer Ramazan arası günahları örter diyor. Hangi günahlar bunlar? Hangi günah? Küçük günahlar, büyük günahlar değil. Büyük günahlara mutlaka tövbe etmek gerekiyor. Ehli sünnet vel cemaatin ifadesi, usulü büyük günahlara tövbe etmesi gerekiyor. Bilerek yaptıysa, bilmediği yaptıysa zaten bol bol tövbe, istiğfar, her anı istiğfarla olmalı bir müminin. Ama bilerek yaptığı bir günah veya sonradan öğrendiği bir günahın suçundan mutlaka tövbe etmeli, sifâr etmelidir. Yoksa bu Cuma, beş vakit namazın Cuma'dan Cuma'ya veya Ramazandan Ramazana kefaret olması veya Kadir gecesini mesela e, kim Kadir gecesini ihya ederse, kim Ramazan işte ihya ederse günahları bağışlanır dediği ifadeler hep küçük günahlar için. Büyük günahlara nasıl özel ceza varsa özel tövbe ve istiğfar gerekiyor. Bu bu kadar basit yani. Nasıl özel ceza varsa özel bir tövbe gerekiyor. Nasuh bir tövbe gerekiyor. Allah Azze ve Celle bunlardan bizi korusun. İnanın küçük günahlar ne dediler bana? Şöyle düşünüyorum. Aklıma gelen günahlar hep büyük günahlar. Küçük günah insanın aklına gelmiyor bir anda. Var, yok değil. Küçük günahları da saymış alimler. Ama o büyük günahlar kadar değil. Onun için şiddetle sakınmak gerek. Allah Azze ve Celle büyük günahlardan sakınırsanız küçük günahlarınızı örteriz. Ve güzel bir yere girdiririz derken büyük günahların ne kadar önemli olduğuna işaret ediyor Bunların en büyüğü de zaten şirk. Şiddetle şirkten sakınmak gerekiyor. Son delilimizi verelim. İnşallah bitirelim. Abdullah ibn Mesud diyor ki büyük günahların en büyüğü radıyallahu anh Allah'a şirk koşmak, Allah'ın mekrinden yakalamasından Tuzağından daha doğrusu, emin hareket etmek, rahat hareket etmek, Allah'ın rahmetinden ümit kesmek ve Allah'ın yine rahmetinden, bağışlamasından yana ye ise kapılıp ümitsizliğe kapılmak. Bunu da Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh söylüyor. Deminki e, merfu olan yani ve vesselâm'ın ifadesiyle aynı aşağı yukarı. Netice itibariyle kardeşler, Allah'a yönelen bir kula iki şey isabet eder. Ya eminlik, yani buna bizim tabirimizde vurdum duymazdık, aynı zamanda da sadece vurdum duymazdık değil, e, kibirlenip bemirlenme. Yani bana bir şey olmaz deyip vurdum duymaz hareket etme, günahlara devam etme, aynı zamanda da kibirlenme. İkincisi, ümitsizlik. Korkunç derecede ümitsiz olmak. İçine kapanıp kimseyle görüşmemek, ondan sonra <gülüyor> helak oldum, bittim deyip, günbegün gün erimek bizim tabirimizde. Böyle insanlar var biliyor musun? Subhanallah, hastaneler dolu böyle insanlarda. La ilahe illallah. Hastanelere gittiğimiz zaman, o insanları gördüğümüz zaman, Elhamdülillahi ki, beni imtihan edenlerden korudu. Yarattıklarından pek çoğuna takdir verdi. Yarattıklarından pek çoğuna takdir verdi. Bu insanların başına gelen musibetlerden beni Allah azze ve celle beri kılıp uzak tuttuğu için, afiyette elediği için Allah'a hamd olsun. Ve diğer kullarından üstün tuttuğu için, yani öyle bir musibeti bizim başımıza vermediği için hamdolsun diye dua etmek gerekiyor. Bu duanın Arapçası, Türkçesi, Hüsnü Müsnü'lerde var. Hastanelere, belaya uğramış kimselere kaza gördüğünüz zaman bu duaları yapın. Dua çok önemli. Aleyhissalatü Vesselam, el-dua huvel ibadet diye boşuna demiyor. Dua, ibadetin ta kendisi diye. Her anda, her anda Allahu Teala'ya dua etmek lazım. İşte... Sözün kısası, özeti Müslüman bir kimseye ya eminlik yahut da böyle ümitsizlik isabet eder. Kendisine bir zarar dokunduğu zaman istediği şeyin elden kaçması hususunda bir sıkıntıya düşer olduğu zaman eğer Rabbisi diyor o kulu tedarik etmezse yani Düzeltip ıslah etmezse o zaman ümitsizlik onu istila eder. Ve başına gelen bu musibetin kalkmasını uzak görür. Rahatlığın, ferahlığın gelmesini yani mümkün değil. Olamaz gel, gelmeyecek bana. E, rahatlama gelmeyecek. Ondan sonra ben rahatlayamayacağım. Benim sıkıntım bitmeyecek, derdim bitmeyecek diye böyle düşünceye kapılır. Ve bununla birlikte sebeplere de yapışmaz. Allah'ın mekrinden, tuzağından emin hareket eden kimseye gelince, bu kimse de allah Teala kendisine nimetler ihsan ettiği halde, bol bol her yerden verdiği halde, bugünkü bizim toplumumuzun istisnai durumlar hariç hali, her taraftan rızık gelmiyor mu? Yaşam standartları üstte değil mi? Buna rağmen insanlar fıskı içerisinde isyan içerisinde değiller mi? Allah'u akbar. Allah bizi korusun. Zalimlerden korusun, zalimlikten korusun. Nimetler bol bol geldiği halde Allah-u Teala'ya karşı isyan içerisinde olan isyan bayrağını çekmiş kimseler onlar kendilerini hak üzere görürler ve batıla da batıl içerisinde devamlıdırlar işte bu kimseler hiç şüphe yok ki yavaş yavaş helaka sürükleniyor belki öyle ölüp gidecek yani o hal üzere o zenginliğiyle o refahliyle ölüp gidecek ama bu dünyada rahatmış gibi gözüküyor o kabirden itibaren başlıyor onun sıkıntısı onun belası kabirden itibaren başlıyor. O yüzden Osman radıyallahu an kabrin başına geliyor ve hüngür hüngür ağlıyor. Niye ağlıyorsun diyorlar. Vallahi diyor bu ahiret durak. Ahiret duraklarının ilki eğer buradan insan geçerse diğeri kolay olur diyor. Subhanallah. Allah azze ve celle bu iki e, hasletten ama mümine yaraşmayan, mümin için olmayan bu hasletten bizi korusun. Amin. Rabbimize her zaman için ümit var olalım ve onun azabından, onun yakalamasından da korkalım. Hem ümit hem korku içerisinde olalım. allah Teala bizlere bunu nasip etsin, hakkıyla. Amin. Konuyla ilgili meselelerde Araf suresinin tefsiri geçti. Yani Allah'ın mekrinden, tuzağından emin mi oldular? Allah'ın mekrinden ancak hüsrana uğrayan kavimler emin olabilirler. İkincisi Hicr suresindeki ayet kim Rabbisini rahmetinden ümit keserse onlar e, sapıtmış kimselerdir. Allah'ın, üçüncüsü Allah'ın mekrinden emin olan kimseye yapılan tehdit, şiddetli bir tehdit çünkü o, o kimseler hüsrana uğramış, ziyana uğramış kimseler içerisinde sayılıyor. Dördüncüsü de son olarak ümitsizlik hususunda ümit kesen kimseler hususunda gelen şiddetli tehdit bu kimselerin de kim olduğu e, sapık kavimlerden, dalalete düşmüş kavimlerden olduğu söyleniyor. Dalalet ehli kimselerden olduğu bahsediliyor. Dediğim gibi Allah Azze ve Celle bu konularda bize afiyette eğlilsin. Selamete çıkarsın. Bu şekilde ümitsizlik veya da emin olma, Allah'ın tuzağından emin olma hususunda bir imtihandan geçen kardeşlere de Allah Azze ve Celle bir çıkış yolu yarasın. Emin olan kimselere korkuyu artırsın, kendisinden korkutsun Allah Azze ve Celle. Ümitsiz olanlara da ümitlerini artırsın ve dolayısıyla onları selamete çıkarsın. هذا والله وعلى سيدنا صلى الله وعلى نبينا محمد سبحانك اللهم